Yunus suresi ayet 24 Rabbimiz buyuruyor. Bu dünya hayatının göz alıcı ve gönül çelici fakat bir o kadar da gelip geçici oluşunun misali aynen şuna benzer. Gökten bereket yüklü bir yağmur indiririz de insanların ve hayvanların beslendikleri yeryüzü bitkileri onun sayesinde filizlenir, boy atar ve dal budak salıp birbirine girer. Nihayet yeryüzü rengarenk çiçeklerle iştah kabartıcı tatlı meyvelerle süslenip bezenerek tüm görkem ve güzelliğiyle bir gelin gibi arz endam ettiği ve sahiplerinin orada yetki ve egemenlik sahibi olduklarını ve onun keyiflerine göre kullanabileceklerini sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz vakti oraya emrimiz korkunç bir afet şeklinde gelir ve o Bağ bahçeyi sanki daha dün orada değilmiş gibi kökünden biçip yok ederiz. İşte ey insan, dünyanın nimet ve zevkleri de gün gelecek böyle yok olup gidecektir. Bakın, düşünüp ibret alacak insanlar için ayetlerimizi böyle açık ve net olarak ortaya koyuyoruz. Kehf suresi ayet 45 46 Güzelliğiyle insanoğlunu cezbeden şu gelip geçici dünya hayatının gerçek yüzünü ortaya koymak için şu çarpıcı örneği anlat onlara Gökten yağmur yağdırırız da yeryüzünün bitki örtüsü onun sayesinde yeşerip boy verir Ve renk renk çiçek çiçek birbirine karışır Fakat bunca göz kamaştırıcı güzellikler çok geçmeden sararıp ufalanır ve sonunda rüzgarların önünde savrulup giden çöp kırıntılarına dönüşür. İşte dünya nimetleri de aynen böyle yok olup gidecektir. O halde yok olup gitmeye mahkum şu evrende sınırlı bir güce sahip olan insanoğlu bir yüce kudrete muhtaç Allah her şeye kadirdir. Gerçi mallarınız, servetiniz, eşiniz ve çocuklarınız dünya hayatının süsleridir. Bunlara sahip olmayı, insanlar arasında üstünlük ölçüsü ve değer yarışı yapmamak ve halal sınırlarını aşmamak şartıyla. Mal mülk sahibi olabilir, evlenip çoluk çocuğa karışabilir, hayatın güzelliklerinden yeterince istifade edebilirsiniz. Fakat dünya ile ahiret arasında tercih yapma durumunda kaldığınızda elbette ahireti seçmelisiniz. Unutmayın ki ürünleri sonsuza dek kalıcı olan güzel davranışlar, Rab'binin katında hem mükafat bakımından daha iyidir, hem de gönüllere huzur veren bir ümit kaynağı olarak daha tatmin edicidir. Hadis Suresi Ayet 20 İyi bilin ki iman ve ahlaktan soyutlanmış bir dünya hayatı ancak gelip geçici bir oyun, gafleti düşüren bir eğlence, aldatıcı bir süz birbirinize karşı övünme sebebi ve daha çok servet ve övünülecek nesiller çoğaltma yarışından ibarettir. Onun vaat ettiği zevkler tıpkı yağmurun yeşerttiği bitkilerin haline benzer ki, onun sulayıp yetiştirdiği bitkiler çiftçilerin pek hoşuna gider. Fakat bu göz alıcı bitkiler ve rengarenk çiçekler zamanla kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki tamamen sararıp solmuş, ve sonunda çer çöp haline gelmişler. İşte dünyanın lüks ve ihtişamı da böyle yok olup gidecektir. Ahirette ise ya zalimleri bekleyen çetin bir azap vardır ya da müminler için Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu. Demek ki ahireti kazanmak için yaşanmayan bir dünya hayatı sonu felaketle biten aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Bir diğer ayet Ali İmran suresi ayet 14. Güzelliğiyle büyüleyen kadınlara, güçlü kuvvetli oğullara, yığın yığın altınlara, gümüşlere, soylu ve endamlı atlara, etinden, sütünden vesaire faydalandığınız evcil hayvanlara ve bağlara, bahçelere, ekinlere karşı aşırı düşkünlük insanoğluna çekici kılınmıştır. Bütün bunlar dünya hayatının gelip geçici nimetleridir. İnsan hayatının ve neslinin devamı için verilen bu nimetlerden uygun biçimde yararlanabilirsiniz. Fakat onlara tutkuyla bağlanıp ahireti unutmayın. Çünkü asıl ulaşılması gereken en güzel hedef Allah katında sizleri bekleyen ebedi ahiret hayatıdır. Fatır Suresi Ayet 5 Ey insanlar! Allah'ın yeniden diriltme vaadi gerçektir. Öyleyse sakın şu dünya hayatının sahte cazibesi sizi aldatıp Allah'a kulluktan alıkoymasın. Hele hele o aldatıcı şeytan ve dostları Allah'ın ayetlerini çarpıtarak veya Rabbinizin şefkat ve merhametine güvendirerek sizi Allah ile aldatmasın. Tekasür suresinde Rabbimiz buyuruyor. Çokluk kuruntusu sizi o kadar oyaladı ki. Sonunda ne kadar kalabalık olduğunuzu göstermek için kabirleri ziyaret ettiniz. Dikkat edin, büyük bir yanılgı içindesiniz ve bunu yakında anlayacaksınız. Evet, yakında ne kadar büyük bir aldanış içinde olduğunuzu anlayacaksınız. Fakat o zaman iş işten geçmiş olacak. Bakın, şayet aklınızı kullanıp ilahi vahye kulak vererek, Gerçeğe doğru kaynaktan ve kesin olarak bilmiş olsaydınız zalimleri bekleyen cehennemi daha bu dünyada akıl ve bilinç gözüyle görecek ve bu tavrınızdan vazgeçecektiniz. Fakat bugün görmezlikten gelseniz bile onu mahşer gününde gözleriniz ap açık göreceksiniz ve o gün size bahşedilen her nimetten sorhuya çekileceksiniz. Ankebût suresi ayet 64 bu dünya hayatının zevk ve eğlenceleri aldatıcı bir oyalanmadan ve gelip geçici eğlenceden başka bir şey değildir. Oysa özenip imrenmeye değer gerçek hayat sadece ahiret yurdudur bir bilselerdi. Evet sayıdeğer dinleyenler konu ile ilgili hadisler Amr bin Avf el-Ensari radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhı vergi tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde yanında çok miktarda değerli mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar adıyla bilinen Medineli Müslümanlardan bir grup Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Peygamber aleyhisselam ile kılmak üzere camiye geldi. Hepsi de yardıma muhtaç kimselerdi. Peygamber aleyhisselam namazı bitirince karşısına geçip beklediler. Allah'ın Resulü onları bu halde görünce gülümseyerek zannedersem Ebu Ubeyde'nin Bahri'inden bir şeyler getirdiğini duydunuz dedi. Evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Sevinin ve ileride sevindirecek şeyler bekleyin. Allah'a yemin olsun ki ben sizin için fakirlikten endişe etmiyorum. Ben asıl sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünya nimetlerinin sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden ve dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Evet saygıda yer dinleyenler, en çok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam minbere çıkmış biz de onun etrafında oturmuştuk şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin süs ve güzelliklerinin açılmasından ve bu nimetlerinize ahiret unutturmasından korkuyorum. Yine Ebu Said el-Hudri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 getirilmesine karşı dikkatli olun. Enes bin Malik radyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle dua etmiştir: Allahım, gerçek hayat ebedi ahiret hayatıdır. Dünya hayatı ise gelip geçici bir oyalanmadan ibadettir. Yine Enes radyallahu anhtan Peygamber Aleyhisselatüeselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu üç şey Ölüyü kabre kadar takip eder. Ailesi, malı ve yapıp ettikleri. Çoluk çocuğu, dost ve akrabaları, gerçek uğurlayıcılar olarak, malı mülkü, teşhis, tekvin, defin gibi masrafları ve geride bıraktığı mirası, hukuki olarak, ameli de sevap veya günah olarak onu takip eder. Bunların ikisi döner, biri kalır. Ailesi ve malı geri döner, yapıp ettikleri ise, Kendisiyle birlikte kabirde kalır. O halde en sevdiğin yakınlarının bile seni bırakıp gittikleri anda sana kabirde eşlik edecek yardımcı olacak vefakar bir arkadaş istiyorsan güzel davranışlarda bulun, ibadetlerini aksatma, her fırsatta iyilikler yapmaya bak. Yine enes radıyallahu anh'tan peygamber Ali sallat ve selamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir cehennemliklerden olup da dünyada en büyük nimetler içinde yaşayan biri mahşer günü getirilip cehenneme bir tarafa daldırılıp çıkarılır sonra da ey oğlum, şimdi söyle bakalım dünyada yaşadığın sürece hayırlı bir gün gördün mü en küçük bir nimete kavuştun mu diye sorulur o da hayır vallahi görmedim ya Rabbi Cehennem azabını tadınca dünyanın bütün nimet ve zevklerini unutuverdim der. Sonra cennetliklerden olup da dünyada en büyük sıkıntıları çeken biri getirilip cennete bir defa daldırılır. Ona da ey Adem oğlu, sen dünyada herhangi bir yoksulluk gördün mü? Hiç sıkıntı çektin mi diye sorulur. O kişi de hayır. Vallahi hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim. Zorluk ve darlık çekmedim ya Rabbi Cennet nimetlerini tadınca Dünyanın bütün acı ve ıstıraplarını unutuverdim der Evet saygı değer dinleyenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı sırasında Henüz çocuk denecek yaşta olan Müstevrit Bin Şeddat Radiyallahu Anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Ahirete göre dünya hayatı ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Ahiret hayatı uçsuz bucaksız bir okyanus kadar, dünya hayatı ise bu okyanusta bir parmak batırıldığında o parmağı değen su kadardır. İnsan parmağıyla denizlerden ne kadarcık cıksud aldığına bir baksın da, dünya hayatının gelip geçici nimetlerinin, ahiretteki sonsuz nimetlere oranla ne kadar az, ne kadar değersiz olduğunu anlasın. Cabir radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir gün ashabıyla birlikte çarşıya uğramıştı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onun kulağından tutarak hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister diye sordu. Sahabiler daha ucuza bile olsa almayız çünkü o hiçbir işimize yaramaz dediler. Peygamberimiz peki size bedava verilse onu ister miydiniz diye soruldu. Onlar da vallahi o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsünü ne yapalım diye cevap verdiler. Bunun üzerine peygamber Allah'a yemin olsun ki işte şu oğlak leşisizce ne kadar değersiz ise... Dünya hayatı Allah'a göre ondan daha değersizdir buyurdu. Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ile birlikte Medine'nin Harra bölgesinde yürüyordum. Yürürken karşımıza Uhud dağa çıktı. Peygamber aleyhisselatu vesselam ey Ebu Zer dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamber şu Uhud dağa kadar altınım olsa bundan dolayı sevinmezdim. Borcumu ödemek için ayırdığım miktar dışında ondan bir tek dinarım bile üç gün yanımda durmasına izin vermezdim. Elimde ne varsa hepsini şu sana, şu sana, şu da sana diyerek Allah'ın kullarına dağıtırdım buyurdu. Peygamber bunu söylerken önüne, sağına, soluna ve arkasına elleriyle bir şey veriyor gibi işaretler yaptı. Sonra yoluna devam ederek Dünyada mal ve serveti çok olanlar, ahirette sevapları az olanlardır. Ancak o maldan sağına, soluna ve ardına şöyle şöyle ve şöyle dağıtanlar başka. Fakat onlar da ne kadar azdır buyurdu. Sonra bana döndü ve ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma diye tembihleyerek gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Sonra yüksekçe bir ses duydum. Birinin Peygamber aleyhisselama saldırmış olmasından endişe ederek yanına gitmek istedim. Fakat ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma sözünü hatırladım ve yerimden ayrılmadım. Nihayet Peygamber yanıma gelince ona bir ses işittim ve bu yüzden endişeye kapıldım diyerek duydum sesten bahsettim. Peygamberimiz o sesi duydum mu diye sordu. Ben evet diye cevap verdim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle dedi. O gelen Cebrail de bana ümmetinden her kim Allah'a ortak koşmadan ondan başkasına kulluk ve itaat etmeden ölürse eninde sonunda cennete girer dedi. Ben ey Allah'ın Resulü zina etse de hırsızlık yapsa da mı dedim. Peygamber aleyhisselam evet zina da etse hırsızlık da yapsa cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Uhud daha kadar altınım olsa borcumu ödemek için ayırdığım miktar hariç onu üç gün bile yanımda tutmak istemezdim. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mal, servet, çoluk çocuk, sıhhat, güzellik, makam gibi dünya nimetleri bakımından Sizden üstün seviyede olanlara değil aşağı seviyede olanlara bakın. Bu bakış açısı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin kıymetini bilmeniz için en uygun olanıdır. Müslüman dünya nimetleri açısından daima kendinden aşağıda olanlara bakmalı. ibadet ve kullukta ise kendisinden önde olanlara bakıp onlara ulaşmaya çalışmalıdır. Yine Buhari'nin rivayet ettiği hadiste şu şekilde geçmekte: Sizden biriniz mal ve yaratılış bakımından kendisinden üstün birini görürse, kendisinden aşağıda olanlara baksın. Böylece kendi haline hamd ve şükretme imkanına kavuşmuş olur. İnsan gelip geçici dünya metaana değil, kalıcı ve Allah katında değeri olan şeylere özenmelidir. Zengin olup zenginliğini Allah yolunda harcayan, ilim sahibi olup ilmini Allah yolunda kullanan takva ehli ve dindar kimselere özenmeli ve onlar gibi olmaya çalışmalıdır. Çünkü bunlar Allah katında değerli olan ve kişiyi ebedi mutluluğa ulaştıran özelliklerdir. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir programın sona daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.